Radyo Tiyatrosu Yapım Ankara Radyosu Boş Çerçeve Yazan Çetin Aydemir, yöneten Asuman Korat, efektör Mehmet Turgut, teknik yapım Hamit Çelik. thought sanatçılar Murat Kazım Akşer Genç kadın Gülseren Gürtunca Baba Baykal Saran Yaşlı kadın Macide Tanır Profesör Fikret Ergin Doktor Oytun Şanal Birinci ziyaretçi Orhan Aral İkinci ziyaretçi Ali İpin 3. ziyaretçi Cahit Öztüfekçi Öğretmen Nesrin Süsoy Hemşire Serpil Çağıran Çocuk Oytun Yücel Ayten Simge Selçuk Hey minnacık Koş koş çabuk gel Ne pencerenin önünde? Bak karşıya bak. Dondurmacı gelmiş. Ha? Ne olacak şimdi? Alacak mıyız? Hem de koca bir külah. Annem kızar ama. Daha erken diye yedirmiyor. Çok sevdiğini biliyorum. Ağır ağır yersen bir şey olmaz. Ama bizi görür. Bugün pazar. Seni gezmeye çıkarırım. Görmeden gizlice alırız. Alalım o zaman babacığım. Ne o? Yine neler alıyorsunuz bakalım? Şey... Babam bana kilitli defter alacak... Sonra Şşş, da... Aramızda kalacak... Hani gizliydi? Tamam aramızda kalacak... Anlarsın ya... Oo, bakıyorum neşeniz yerinde... Ne olacak hizmetiniz görülüyor... Yiyin, için, gezin bakalım... Sinemaya gidelim mi baba? Gideceğiz tabii... Bugün pazar değil mi? Anne hırkam nerede? Otur oturduğun yerde... Anne hırkam nerede dedim... Git kendin bu. Bir çocuk bu kadar şımartılmaz ki canım... Biz Minna ile anlaştık... Sinemaya gideceğiz... Gazoz da içeceğiz. Gazoz da mı içeceğiz? Anne hadi var hırkamı ne olur. Dur bakalım dur sakin ol ortalığı karıştırma hemen. Önce güzelce yemeğimizi yiyeceğiz. gezme sonra. Yaşa baba. Dur dur dedim yaramaz dur. <gülüyor> dur da şu cüzdana bakalım. İşte neler var acaba? Aa bak iki tane sinema bileti çıktı. Yaşasın anne sinemaya gidiyoruz. Hı, biletler de hazır. Sana aldığı nereden belli? Bilmez miyim? Başkası için aldı. O gelmeyince de. Aman hadi yavrum. Neyi babalar var. Öyle mi baba? Olur mu kızım? Hiç olur mu? Nereden çıkarır bunları bilmem ki. Aa, ben mi çıkarıyorum? Bütün komşular biliyor. Neyi biliyor komşular? Sana kaç kere söyledim inanma bunlara diye. Senin bildiğin bir şey var mı? Yazık ediyorsun bugünlere. Yalan mı? Daha geçen gün görmüşler. Kimdi o yol ortasında konuştuğun beyaz kürklü kadın? Beyaz kürklü mü? Bu havada Şu ispiyon kimse söyle artık gözlük taksın Bunlar seninle alay ediyor Farkında değil misin Hem gizli bir şey olsa neden yol ortasında konuşayım Yalan mı onu sordum Tabi yalan ha, Dur bakayım şimdi hatırladım Bunlar Ayten'i söylemişler Hay Allah İşe bak yahu o ilkokul arkadaşım İstanbul'daydı akrabalarını ziyarete gelmiş İşte sen de söylüyorsun konuşmuşsun Konuşmuş muyum e ne yapmamı bekliyordun? Yıllardır içimde sakladığım bir anı birden karşımdaydı. Canlı, diptir. Görmezdikten gelip çiğneyebilir miydim? Yakışır mıydı? Çocuktuk o zamanlar. Okul tatil olmak üzereydi. Bütün sınıf hep birlikte kır gezintisine gitmiştik. Hiç. Soframız hazır çocuklar. Hadi bakalım. Herkes otursun. Evet. Herkes oturdu mu? Hani Murat nerede? Biraz çevreyi gezeceğim diye şu tarafa gitti öğretmenim. Hmm, kimse benden habersiz uzaklaşmasın diye tembih etmiştim. Ah Murat ah. Ee, şey öğretmenim. Murat yiyecek bir şey getirmemiş. Onun için uzaklaşmış olabilir. Aa, işte bakın şu ilerideki ağacın altında. Arkası dönük oturuyor. Şimdi anlıyorum. Hay Allah. E, i̇zin verirseniz ben ona bir tabak hazırlayayım öğretmenim. Belki aramıza gelmesi için kandırırım da. Çok iyi olur Ayten. Hemen hazırla kızım. Bunun için uzaklaşılır mı? Ne kadar duygulu bir çocuk bu. E, çocuklar haşlanmış yumurtayla börekten de uzatır mısınız? Tamam. Bu kadar yeter. E, teşekkür ederim. Ben gidiyorum öğretmenim. Murat'ı incitmemeye dikkat et. Merak etmeyin. Efendim buradayım <gülüyor> Ağacın altı hoşuna gitti galiba ee, Belki yemeğini burada yemek istersin diye payına düşeni buraya getirdim Teşekkür ederim, karnım aç değil ee, Olsun Yemeye başlayınca iştahın açılır Hem biliyor musun ne var ne yoksa ortaya döktük Sonra da hepimize eşit olarak paylaştırdık Bak öğretmenimizle bir şey getirmemiş ama yiyor bak Ama ben e... ee, Yemezsen beğenmeyip çevirdiğini sanacaklar bunu istemezsin değil mi? Neden beğenmeyeyim? oğlum öyle şey? Öyleyse al hadi. Hem e, burası güzel ama arkadaşlarla birlikte olsak daha iyi olmaz mı? Bak gelin diye el sallıyorlar. Sonra istersen yine gelirsin buraya. Peki öyleyse geliyorum. Hmm. getirdiği o bir tabak yiyecekte karşılıksız vermeyi sevgiyi tanıdım. Düşünsene şimdi ona ne verirsen vereyim borcumu ödeyebilir miyim? Herkesin çocukluk arkadaşı var. Şimdi ben de tutup sana Lütfen sus. Bu saygısızlığı daha fazla dinleyemem. Ya senin yaptın. Ona ne denir biliyor musun? Umarım bir gün bu saçmalıklarını anlar da özür dilersin. Ha, utancın el verirse tabii. Boğulacağım ya Rabbi. Minna ben çıkıyorum kızım hemen dönerim İyi git yüzsüzlüğü ele almışken Başladığın işi bitir hadi koş Kim bilir seni hangi pastanede bekliyordur <gülüyor> Ben olmasaydım O arabaya zor binerdin Aç gezdiğin günleri çabuk unuttun Ne biçim insansın sen Yemeğin yoktu işte Ayten açlanmış yumurtayla börek getirdi ...bekletme git. Kim bilir hangi pastanede... ...seni bekliyordur. Ne biçim... ...insansın sen. Ne biçim... ...insanım ben. Ne insanı be. Böyle bir anıyı sahiplenmeyene... ...kim insan der. İhanet ettin Murat. Geçmişe ihanet ettin. Beceriksiz. İki lafı bir araya getiremedin. Kaçtın sen. Kaçtın. Kaç. Kaç. Cehenneme daha çok yolun var. Kaçta gidiyorsun? 130. Yetmez bu da da yetmez. Daha hızlı. İnsanların yüzüne bakacak halin mi kaldı? Yüzsüz. Koş biraz. Yapacağını yaptın şimdi koştur bakalım. Ben ne yaptım ki? Olanları söyledim. Çapkınlığına göz mü yumacaktım yani? Sana göz yum diyen mi var? Ama her şeyin bir sırası var canım. İnsan önce anlar dinler. Aman anne. Neyi anlayacağım? Her şeyi biliyoruz işte. Ha, biliyorsan hemen koşup yetiştirmem mi lazım? Beğendin mi şimdi yaptığını? <gülüyor> anne arabayı ben mi kullanıyordum? Önüne baksaydı. Şu kadın meselesi. Kimin söylediğini biliyor mu? Nereden bilecek? Şimdiye kadar hiç söyledim mi? Aman iyi iyi. Ha, yoksa... Yalnız bir an sanki... Aman anne gözlük aldın diye her yerde takman şart mı? Çıkar şunu koy çantana. Canım sıkılıyor zaten. Çıkardım canım çıkarttım işte. Zaten daha alışamadım. Araba mahvolmuş. Kendi nasıl acaba? Öğreniriz şimdi. Sondaki o da demişlerdi. Şurası uyumalı. Bak doktor çıktı. Evet. Doktor bey. Buyurun. Doktor bey. Murat'la siz ilgileniyorsunuz galiba. Ben karısıyım. Durumu nasıl ağır mı? Yaralı değil merak etmeyin. Çarpışma sırasında arabadan fırlamış. Baygın bulunmuş. Görebilir miyiz? Yaralı değilse eve götürebiliriz değil mi? Yok. Yaralı değil ama eve götüremezsiniz. Bir süre daha burada kalması lazım. Ne demek bu? Kötü bir şey mi var? Evde bakamaz mıyız? Sizin anlayacağınız geçici bir bilinç kaybı olmuş. Yani hiçbir şey hatırlamıyor mu? Evde olanları filan? Kazayı ve öncesini hatırlamıyor. Her şey silinmiş gibi. Evde olanları dediniz. Neler olmuştu? Bilmez misiniz doktor bey? Her evde olan cinsten tabii. Anlıyorum. Ee... Siz de orada mıydınız? Yok. Hayır, evim ayrı, yolum ayrı. Karışmam işlerine, katiyen. Aslında damadım iyidir. Hazırlık bunda. Anne... Bir defasında bunları, bunlara gerekirse sonra dinleriz. Ama hazır gelmişken hemşireyi görün. Hasta hakkında gerekli bilgileri yazdırın. Önce Murat'ı görmek istiyorum. Karısıyım ben. Şu anda görmeniz mümkün değil. Aslında faydası da yok. Söyledim, hiçbir şeyi hatırlamıyor. Kendini bile tanımıyor. Aman doktor... Bir şeyler yapın işte canım. Yani genç bunlar. Hadi teyze. Siz doğru hemşireyi görün. Ben de hocamla görüşeceğim. Önce onun görmesini istiyorum. Sizler daha sonra. Geçmiş olsun. Ee, geçmiş olsun. Bu çiçekleri nereye koyayım? Aa, şurada fotoğrafın arkasında bir vazo var. Ee, fotoğrafı ne yapayım vazoya dayalı. Aa, bana ver bana ver. Şu Al. duvardaki çiviye asayım. Ee, tamam oldu. Murat geçmiş olsun aslanım. Ne biçim kaza yapmışsın yahu? Araba akor diyor Şş, Doktorun dediklerini unutmayın beyler. Aman sen de her şeyi amma büyütürsün. Baksana sapasağlam. <gülüyor> İnsanlar her şeyin iyi tarafını görmesini bilmeli. Kendisi kurtuldu ya. İyi de araba gitti. Dünyanın masrafı. ...bağışlayın ama doktor size durumumdan bahsetti herhalde. <gülüyor> Şuna da bakın. <gülüyor> yani sizleri tanımıyorum demeye getiriyor. <gülüyor> <gülüyor> Üzülme Murat. Biz kendimizi öyle bir hatırlatırız ki. Kısaca söylemek gerekirse... ...bizler senin en yakın arkadaşlarımız. Ne kazaymış. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Doktor raporu bile var. Evet darısı başıma... Hiçbir borcu hatırlamayacaksın. Oh be ne rahat. Nasıl borç? Ne bileyim yani senedin sepetin yok muydu? <gülüyor> ee, gerçekten bilmiyorum ama ödenmesi gereken başka türlü borçlarım olmalı. Bana yardım eder misiniz? Başka türlü borç? Ee, nasıl olur ki bu? Olmaz Hı? olur mu? Var tabi. Can borcu. <gülüyor> Sen onun vadesini uzattın aslanım. <gülüyor> Bunları kafaya takarsan işin zor doğrusu. Hatırlamıyor e çıktığı adın... ...dışarıda önüne gelen alacaklığın olur. Aklını kullan, sakın aldan. Bana bak Murat, kimseye güvenme. Sonra altından kalkamazsın. Ya, babanın oğluna bile güvenmeyeceksin, tamam mı? Ben bunu bilir, bunu söylerim. Hiç de başın ağrımaz ayrıca. Oo, Murat. Ne güzel çerçeve bu, gümüş mü? <gülüyor> gümüş tabii, görmüyor musun? Şimdi bir avuç dolusu para eder o. Ee, ben de böyle bir çerçeve istiyorum ama... Almam. Abdullahlar sağ olsun eşantiyon dağıtıyorlar. Bir tane de kaparım elbet. Beyler aklıma geldi nikaha geç kalmayalım. Sahi ya, iyi hatırlattın. Hadi toparlanalım hemen. Uf <gülüyor> be. Bu sıcakta da nikah çekilecek Doğru, iş değil. Doğru değil tabi. <gülüyor> Abdullah dostumuz olmasa. He Murat Murat biz gidiyoruz. Aman kimseye güvenme. Öyle dost. O, ahbaptı yüz verme Kendine iyi bak Hadi, hadi eyvallah hadi. Samimiyetmiş özveriymiş Geçti o günler aslanım Hadi hoşçakal ee, e, Baksanıza Siz gidin Murat'a bir şey söyleyeceğim ben Hemen geçiyorum tamam mı Murat Bak Senin araba var ya Hurda olmuş İşe yaramaz artık Yaptırmaya kalksan dünyanın parası Ver şu arabayı bana. Seni yükten kurtarayım. Aa bak yanlış anlama ha. Benimki dostluk hatırına. Ne oldu geçmişte? Bu kilitlenme niye? Bunca çaba boşuna mı? Hatırlasana Murat. Üzgünüm doktor. Gayret etmediğimi mi sanıyorsunuz? İçimdeki çıldırtan yalnızlığı bir bilseniz. Biliyorum. Neler çektiğini biliyorum. Ben de günlerdir sonuçsuz bir savaşın içindeyim. Her sabah yeni umutlarla başlamaktan bunaldım galiba. Anlıyorum. Aslında benim savaşım bu. Silahlarım da kültürümle yeteneklerim... ...bir kullanabilsem ben de savaşacağım. Ama dünümü kaybettim. Karanlık bir boşluktan gelmiş gibiyim. Yeteneklerimin ise hiç farkında değilim. Bağışla Murat. Kırdım seni. Ne olur yardım edin doktor. Bakın işte bütün dünyam... ...küçücük bir oda. Ne yaslanacağım... ...bir omuz, ne tutunacağım bir el var. Düşünsenize tek dostum sizsiniz. Bir de... ...yaşadığımı sandığım günlerde çekilmiş şu fotoğraf. İnan bana bütün cevapları bulacağız. Aldırma öyle bir an Tüken'i verdiğime. Bana güven. O kadar kişiyle konuştun. İlgini çeken hiç mi bir şey olmadı? He? Ufacık bir nokta. Nasıl olsun doktor? Onların yarınları yok ki. Güveni, dostluğu kaybetmişler. Hayatı yaşamıyor hiçbiri. Yazık. Neden yazık olsun? Bir şeyler yaratmadan yaşamanın ezikliğinden rahatsız değiller ki. Bunu düşünmüyorlar bile. Günü yaşamak yetiyor mutluluklarına. Onlara yazık demedim ki. Seni düşünüyorum ben. Sen de hiç tepki vermedin. Ne demek istiyorsunuz? Ben onlar gibi olabilir miyim yani? Yok. Yok inanmam buna. Asla inanmam. Yaşamayı seviyorum ben. Belki, belki her şey olayım derken... ...hiçbir şey olamayanlardanım. Ama onlardan biri değil. Dur. İşte yine baktın. Kaç gündür güneş batarken... ...camda oluşan kızıllığa dalıyorsun. Sahi mi? Peki bunun bir anlamı var mı? Olmalı. Mutlaka olmalı. Ama bunu sen söyleyeceksin. Lütfen iyice düşün. Zorla kendini. Nasıl zorlaman doktor? Koskoca bir yaşamdan... ...şu odada geçen üç beş günden... ...başka hiçbir şey kalmadı. Bak bu iyi işte. Durumunun bilincindesin. Hadi kahraman. Gayret. Hadi söyle. Nedir şu kızıllık? Durun bakayım. Neler görüyorum? Gönlüme girmeye çalışan kızıl saçlı bir dilber desem... <gülüyor> Madem fal bakıyorsun biraz daha dikkatli bak. Sakın ölüm olmasın. ya, ya Olamaz. Nasıl olur? Ölüm bir anda öte uçtu olmaksa... ...ben şimdi yaşamın neresindeyim? Daha bunu bile bilmeden haksızlık bu. İşte ikinci tepki. Görüyorsun Murat. Ağır da olsa ilerliyoruz. Başaracağız inan. Hadi şimdi dinlen. Yarın zorlu bir sınavın olacak. Karınla tanışacaksın. Onu da hatırlamıyorum ki... ...neden zorlu olsun? Öyle söyleme. Buna karar vermek kolay olmadı benim için. Bu amansız reddin kaynağı karınsa... ...tekrar kazanılması mümkün olmayan... ...kayıplarımız olacak demektir. Yol ayrımındayım desenize. Ya sevgi varsa? Ruhum güçlü bir sevgi yuvanda yücelip de... ...bu yalnızlığa ulaşmışsa? Bunun için çok güçlü olmak gerek... Öyle bir yalnızlığı ürkmeden... ...gönülden dilemek gerek. Bu sıradan insanların başaracağı bir şey değildir. Ama gerçekten olmuşsa... Aman... ...beni de şaşırttın. Nelerden söz ediyoruz biz farkında mısın? Ne diyorsun doktor? Olabilir mi? Yani gerçeklerden bu kadar soyutlanmış olabilir miyim? Kapatalım bu konuyu. Bunu ben de cevaplayamam. Hem konumuzla da ilgisi yok. Gördün mü ne kadar yorulmuşum. Konuyu nasıl saptırdık? Demek, demek böyle bir şey olabilir ha? Doktor bey, inanın o yol ayrımında kaybolmaktan korkmuyorum artık. Garip bir şey söyleyeyim mi? Beni de etkiledin. Sanki tüm endişelerim dağılmış gibi. Kendimi çok rahat hissediyorum. Doktor, şu fotoğrafa baksanıza. Yüzümden mutluluk akıyor. Ben bile fark ediyorum. Niye gülüyorum biliyor musun? İleride hastaneden çıktıktan sonra... ...seninle bir daha karşılaşmak istemem. <gülüyor> Anlıyorsun değil mi? Hadi Murat, yarına. Yarınlara doktor. Yarınlara Geçmiş olsun Burak Ben geldim Siz Şaka yapıyorsun galiba Gerçekten tanımadın mı ben karalım senin. Ah, ah, buyurun lütfen, buyurun. Şöyle oturun. E, ne olur konuşalım biraz. Hı hı. E, vaktiniz var değil mi? Soracağım o kadar çok şeyim var ki. Ne kadar ki bilsin. Hastaneye yaramış. E, nasıl yani önceden e, kaba küstah biri miydim? E, yok pek öyle denemez. E, belki. ...ara sıra küstah... ...kolay beğenmezdin... Ee, ...sizce dostluklarım olmadı mı... ...lütfen anlatın... ...arkadaş çevrem nasıldı... ...arkadaşlarım vardı tabi... ...sonra koptular... ...inatçıydın... ...hep benim dediğim olsun isterdin... ...bu yüzden koptular... ...yalnızdın... <gülüyor> ...güçlü inançlarım varmış... ...sizce de öyle değil mi... ...bence herkesin inandığı bir şeyler vardır... Ama bunlar çevresindekileri kırmalarını gerektirmez ki. İnsan inançlarını savunabilmeli. Ee, savunulmayan şeyler inanç değildir ki. İnanç birliği olmadan da dostluklar kurulamaz. Ee, dostluklar kurulamamışsa ayak bağı olanlar bir kenara itilmiş demek ki. İşte yalnızlık değil mi bu? Hayır, hayır yanılıyorsunuz. Asıl yalnızlık taraf değiştirmek için çıkar gözü diyen suskunların arasında kalmaktır. Kimse çıkar uğruna susmaz. Yeri geldiğinde öyle konuşurlar ki. Aa, doğru, doğru konuşuyorlar. Son günlerde yüzlerini ilk kez gördüğüm çok kişiyle konuştum. Yürekleri aynıydı. İnanın, inanın yalnızlığım hiç azalmadı. Yalnızsın işte. İnançlarım kayboldu ya, onları arıyorum. Ben de evimi, sizleri arıyorum diyeceksin sana. Sizler, sizler kaybettiklerimden bir parçasınız. Şimdi kaybettiklerimi kazanmanın savaşını veriyorum. İşte bu dik başlığına hep kaybettim. Hep yalnızdın. Peki siz, siz ne kadar benimleydiniz? Ne demek istiyorsun? Ben yabancı mıyım? Karınım senin. Lütfen, lütfen, lütfen. lütfen. Anlamak istediğim o değil. Siz, e, nasıl anlatsam. E, siz, siz ne kadar bendiniz? İyi vallahi. Ben nasıl sen olabilirim? Sen başkası olabilir misin hiç Demek istediğim hiç yağmur altında el ele dolaşıp oynayıp güldük mü he? Bir şarkıyı birlikte dinleyip coşup ağladık mı Neler söylüyorsun Murat Hiç yakışır mı Gençlik günlerimiz ne kadar geride kaldı Farkında değil misin Lütfen hatırlayın öğrenmem lazım Hiç mi birlikte kuşları beklemedik Hiç mi güneşin doğuşunda şarkılar söylemedik Hep meşgul bir insanım ben Hiç zamanım olmadı Hep evim Evimin işleri vardı ...o saydıkların boş zamanı olan insanların yapacağı şeyler. Demek hiç sevgiyi paylaşamadık. Hayatı yaşamadık, öyle mi? <gülüyor> Deli misin? Ne ilgisi var bunların hayatı yaşamakla? Dostlarım, yakınlarım yetiyor bana. Belki, belki biraz daha kazansaydım. Kazansaydım çiçeklerin güzelliğini anlayabilmek için tercüman mı tutacaktın? Şiirlerdeki müziği duymaya sevgi yetmedi mi? Sevginin gücünü nasıl fark etmezsin? Yazık olmuş yazık olmuş seninle geçmiş yıllara Şimdi beni mi suçluyorsun Oysa kaç gündür seni görebilmek için Net diller dökmüştü Git Çabuk git Hadi Git Doktor Doktor Doktor dedim Ne hakkınız var buna ha? Alın bu kadını çıkarın odamdan Götürün götürün Dayanam, dayanamıyorum. Murat. Murat, kendine gel. Doktor bey, güzel güzel konuşurken bir şeyler oldu. Bayıldı, rahatsız galiba. Anladım. Hadi siz çıkın. Çağrılmadan da sakın gelmeyin. <gülüyor> Hemşire hanım, nasıl olur doktor bey? Ben karısıyım. Yanında olmam gerekmez mi? Yapabileceğim bir şeyler yok mu? Şimdi durumu nasıl? Suskun. Devamlı bir şeyler düşünüyor. Hocam hata ettik galiba. Eşinden çok şeyler bekliyordu, yıkıldı. Yok canım, hata olur mu? Geçmişle bugün arasında bir köprü kuruyoruz. Yıkılması, benliğini kaybeden herkesin karşılaşacağı doğal bir durum. Yalnız çokları bunu sonunda iş işten geçtikten sonra fark eder. Belki erken oldu. Tam bir şeyler yakalamak üzereydik. Ee, ne gibi şeyler? Birincisi kendi fotoğrafı. Hmm. Hani şu evden getirdiğimiz gümüş çerçeveli. Evet. Ayrıntılarına kadar inceledi. Bıkmadan, tekrar tekrar. Sonra akşamüstleri batan güneşin cama yansıyan kızıllığı var. Farkında olmaksızın hep onu bekliyor gibiydi. Ee, karısıyla konuşsaydın ne bileyim Murad'ın geçmişinde yangın gibi bir şeyler var mı? Konuştum hocam. Garip bir şey. Kocasının geçmişiyle hiç ilgilenmemiş. O tarafı hep yok saymış Bu kötü işte Sağlıklı bir iletişim kuramamışlar demek Neticede farklı değer yargıları Ve kaçınılmaz gerilimler Doğru Kadın da kısır bir döngünün içinde Adeta iki uç arasında kalmış Bocalayıp duruyor Hayattan ne istediğini bilemiyor Yahut biliyor da bedelini ödemeyi Gözü kesmiyor anlaşılan Her neyse her neyse Bırakalım onu şimdi Murat için acele etme derim bir de ölüm var. O da ne demek şimdi? Şakaya vurup konuştuğumuz bir sıra aklıma geldi. Ölümü sordu. <gülüyor> Bravo. Ee, tepkisi ne oldu? Korktu mu? Hem de nasıl. İlk defa paniğe kapıldığını gördüm. Ölümü ürettikleriyle birlikte başka bir boyutta yaşama devam olarak görüyor. Ee, öyleyse korku niye? Ne ürettiğini bilmiyor ki. Her şeyi silin diye. Ee, dedim ya acele etme. Zaman tanı. Çıkış yolunu kendisi mutlaka bulacaktır. Korkuyorum hocam. Ya gücü yetmez de bulamazsa? İnsanın böylesine tükenişini düşünmek bile istemem. Yine de düşünme. Mutlaka başaracaksın. Ama bahsettiklerinden daha köklü bağlar yakalaman gerek. Biliyorum hocam. Güçlü bir sevgi şoku yüklenebilse... Ama kim? Nasıl? İşte bunu çözemiyorum. Mesleğimizin güç tarafı bu. Neticede bizlerin de insan olduğu unutulur da hep olağanüstü şeyler beklenir. İşin garibi bir süre sonra buna biz de inanırız. takip başarısızlıkla karşılaşıncaya kadar. Ama düşünme, senin başarın ortada. Öyle söylemeyin. Bu iş kontrolümden çıkmaya başladı. Murat hissederse diye korkuyorum. Bu yüzden sizinle konuşmak istedim. Aslında iyi bir ikili oluşturdunuz. Şu ana kadar elde edilen sonuçlar da küçümsenemezsin. ...ama biraz... ...fazla zorluyorsun... ...zamana bırak... ...haklısınız, biraz ara vermeli... ...hocam... ...Murat öyle yoğun bir çaba içindeki... ...ben başlıyorum o bitiriyor... ...yalnız o değil ben de yoruldum... ...hiç boş bulunmaya gelmiyor... ...başaracaksınız... Nerede yaptım hatayı? Kim olduğumu bilmeden yaşamak kolay mı? Geçmişi nasıl unutun? Bir insan bu yükü nasıl taşır? Yoksa ya ya ya Murat kendine gel. Henüz delirmedin. Kendine gel. Ya ya o gelenler Arkadaşlarımmış. Öyle öyle arkadaş mı olur? Çek üzerlerine birer çizgi. He? Tamam işte. Öyle de neden buradayım? Yoksa bu odaya kapatıldım mı? Neler oluyor Murat? Ne söylenip duruyorsun? Doktor, doktor ne olur gerçeği benden saklamayın. Delirmedim değil mi? Bırak ellerimi Murat. Kendine gel. Bu halin ne? söyleyin. Delirmedin Murat. Delirmedin, delirmedin, delirmedin. Gel Murat, gel. Gel. Önce şöyle oturalım. Sakinleş biraz. İnan bana delirmedim. Hadi otur. Hadi. Nereden çıkardın şimdi bunu? Aksine o kadar sağlıklı düşünüyorsun ki. Bak eğer inanmıyorsan hemen giyin çık dolaş. İstediğin gibi. Hayır, hayır, hayır dayanamam. Doktor herkes, her şey o kadar yabancı ki. Gördün mü ne kadar mantıklısın. Henüz hazır olmadığını sen de biliyorsun. Ama inan yakında gideceksin. Hem de kimseden çekinmeden. <gülüyor> doktor, doktor dayanamıyorum. Kolay değil elbette. Birden geçmişinden koptun. İnsan gerçekten aptal değilse bu yükü nasıl taşır? Yeteneklerinin farkında değilim diyordun. Ama bak aklını kullanıyorsun, isyan içindesin. Beni kandırıyorsunuz. Baştan beri de kandırdınız. Söyleyin, aklını kullanan biri nasıl bu hallere düşer? Gözlerinizdeki acımayı görmediğimi mi sanıyorsunuz doktor? Yanılıyorsun Murat. Gördüğün oh. öyle bir acıma değil. Kazanacağına inanmış bir insanın gösterdiği çabaya duyulan hayranlıktır. Tehdit etmeseydiniz belki inanırdım. Tehdit mi? Ne zaman? Az önce. Çık dışarıda gez, dolaş demediniz mi? <gülüyor> Ama bunu güvendiğim için söyledim. Tehdit bunun neresinde? <gülüyor> Doktor, sokağa çıksam benliğini unutmuş birine nasıl bakarlar hiç düşündünüz mü? Otobüste yanıma kim oturur? Kaldırımlarda omuzuma değmekten nasıl kaçınır iğrenirler? B böyle bir aşağılanmaya dayanacağımı mı güvendiniz? Saçmalıyorsun. <gülüyor> Şunun söylediklerine bakın. Basit bir kazaydı ama şok geçirdin. Hepsi bu. Biraz zaman tanısan, sakin düşünebilsen... ...kendine nasıl acımasız davrandığını anlar, utanırdı. <gülüyor> Dayanamıyorum doktor. Geceler bitmek bilmiyor. Gerçekten acımasızsın. Mantıklı düşün. Bir anda kendini her şeyden kopmuş buluyorsun. Ama hala ayaktasın. Koptukların için savaşıyorsun. Ne kadar güçlü bir yapım var. Haklısınız doktor. Gerçekten savaşıyorum. ...yorgunluklar ayakta duracak halim kalmadı... ...ama henüz o yapıya uygun bir çerçeve bulamadım. Hiç bulamamak düşüncesi içimi yakıyor. Bak Murat, yılmak yok. Kesinlikle bulacaksın. Birlikte bulacağız, tamam mı? Evet. Ah çıkıp dışarıda bir evet. dolarsan, ...çevreye uymayan neler görürsün? <gülüyor> Teşekkürler doktor. Kandırılmaya ihtiyacım varmış. Rahatladım. Güçlendim biraz. Hadi artık. İyi akşamlar. Şöyle bir göreyim diye uğramıştım... İyi de oldu Bir defa da son sözü ben söylemiş oldum <gülüyor> Keyfimi kaçırmadan hemen gidiyorum Senin kızıl saçlı da gelmek üzere ee, Murat Bu gece uyuyabilecek misin İstersen hemşire hanım ilaç versin Teşekkürler doktor gerek kalmadı Sözleriniz en iyi ilaç oldu İnanın <gülüyor> uyuyacağım Hemşire hanım Hemşire hanım Buyurun doktor bey. Bir şey mi oldu doktor bey? Hemşire hanım, Murat'ın odasının sorumluluğu sizin. Hastayı devamlı göz altında tutacaksınız. Benden habersiz kimse, hiç kimse odaya girmeyecek, tamam mı? Dikkat edin, sözlerim kesindir. Tamam efendim. Odaya kimse girmeyecek. Ayrıca Murat'ta hissettiğiniz en ufak değişiklikleri anında bana bildireceksiniz. Bildiririm tabii. Doktor bey, kötü bir şeyler mi seziniyorsunuz? Korkuyorum hemşire hanım. Bugüne kadar ne istediğini biliyordu. Aklıyla direndi. Hep onu aradı. Ama yoruldu artık. Ben de yardım edemiyorum. Sanırım gücünün sınırına geldi. Ne diyorsunuz doktor bey? Murat beyi çok seviyoruz. Üzülürüz. Yapacak bir şey yok mu? Biliyorsun her şeyi denedik. Olacak şey değil ama artık mucize bekliyoruz. Baba, ne zaman geldin baba? Fark edemedim. Sinirlerim biraz bozuk. E, kazağa geçirmişim. Bir süredir buradayım. Bazı şeyleri hatırlayamıyorum. Yo yo yok merak edilecek bir şey yok. İnan yok. Göreceksin hatırlayacağım. Nasılsın oğlum? İyiyim baba. Çok iyiyim. Biliyorsun yılmam böyle ufak şeylerden. Baba. ...nasıl olduğumu ilk kez sen soruyorsun. Sen... ...sen rahat mısın orada? Gel istersen böyle kar yolamın kenarına otur. Daha rahattır. Burada da rahatım oğlum. <gülüyor> Baba ne iyi ettin de geldin. Bilsen ne özlemiştim. Biliyorum. Kardeşlerin nasıl? Kardeşlerim mi? İyiler. Çok iyiler. Sizden sonra kocaman adam oldular. Torunlarım var baba. Ha ne iyi. Çok sevindim. Beni annene biliyorlar mı? Ara sıra anlatıyorsunuz değil mi? Nasıl anlatmayız? Unutulacak şeyler yapmamıştınız ki. Annem nasıl? O niye gelmedi? <gülüyor> Çok iyi. Yine kavga ettik. Aman baba hiç değişmeyeceksin. Yine alıp başını gidiyorsun. Yolda sana yetişemiyor değil mi? E, yapın bu oğlum. 10 dakika bir yerde oturduğumu gördüm. Küçük Harun. Antep savunmasının polis Harun'u. <gülüyor> Annemin komiser beyi. <gülüyor> Baba doktoru gördün mü? Bana ne güçlü yapım var diyordu da aklıma geldi. Aferin. Unutma. Kardeşlerini de hatırlat. Öyle itilip kakılmak zayıflık yok. Güçlü olacaktınız. Yoksa elimden kolay kurtulamazsınız. Anladın mı? Baba koca adam oldum artık. Kırkı devreli çok oldu. Kırkı da nereden çıkarıyorsun? Ben bile önümüzdeki yaz... ...otuz... E, 30... Yapma baba... ...yine geceleri saymıyorsun... ...annem olsaydı kaçınca otuz diye sorardı... <gülüyor> Geceler zaten sayılmaz ki... ...uyuyoruz... Aldırma baba... ...asıl olan yaşamakmış... ...sizler gibi inadına yaşamak... Şuna da bakın... ...nasıl oldu da bunu anladın... ...gelenleri bir dinleseydin... ...çok korkuyorum baba... ...bu insanlarla ne ilgim olabilir... Onlar hep vardır oğlum Seni neden etkiliyorlar Dostlarımmış Öyle söylüyorlar Dahası bir kadın var Hiçbir duyguyu paylaşmadığım halde karım olduğunu söylüyor Hatırlamıyorsun Paylaştığın bir şeylerin Sana dayanma gücü veren bir duygun olmalı Zamanla hatırlarsın Olmuyor A Aklıma takılan bir kızıllık var Onu bile çözemiyorum Korkuyorum baba ya bunlar doktorun bir oyunu değil de gerçekse? Gerçekse bütün bunları aşan o duyguyu bul. O zaman güçlenir, yalnızlığını yenerse. Düşünmekten başım çatlıyor. Yine de bir şey bulamıyorum. Kim bilir. Belki de o duygu seni bulur. Ama göreceksin. Ona kavuştuktan sonrası nasıl da kolay olacak. Doktor ne diyor? Bilinç kaybı. Baba. Baba baksana neler hatırladım. Madalyan baba. Şeridi kırmızı oymuş. Aradığım kızıllık oymuş. Güveni arıyormuşsun sen. Başardın. Göreceksin gerisi daha kolay olacak. Ama o senin... Ne olmuş benimse? Sizlere torunlarıma yetmez mi? Tabii yeter. Onlara yeter ama bana içimdeki yalnızlığı yenmeme yeter mi? Yetecek oğlum. Hiç ayrımadığımızı düşün. Ne güzel <gülüyor> Ne güzel günlermiş. ...sizinle tasasız güven içinde yaşamak... ...ne büyük mutlulukmuş. Tamam bunları düşün. Hep yanında olduğumuzu düşün. Niye kalktım? Gidiyor musun? Erken değil mi? Ha, annenle kavga ettik dedim ya. Merak eder. Beni bu halimle görmeye dayanamadı değil mi? Ha, baba sizleri ne kadar özledim. Ne olur dur biraz. Gitmeden bir kere olsun sarılmak istiyorum. Ha? <gülüyor> Benim deli oğlum. Hey dur boğacaksın yeter yeter. O duyguyu bul oğlum. Bana hep güven verdin baba. Ayakta kolayca duracağımı sanıyordum. Ama bak, çevrem kurtlarla nasıl sarılmış. Olur da düşersem ne olur beni suçlama. Belki biraz daha kazansaydı. Murat, ver şu arabayı bana. Seni yükten kurtarmak istiyorum. Dostunum senin. Kimseye güvenme. Öyle dost mu, ahmak mı? İçtenlikmiş özveriymiş Geçti o günler O saydıkların boş insanların işi Belki biraz daha Yeter Yeter dedim Koşun Hadi Hadi koşun Başka muratlara Ben bittim Bittim ben Dünüm bile kalmadı Bakın Bakın sizin Murad'ınız orada işte. Orada, orada çerçevede! Söylediklerimi duydun mu Murat? Duyduğumda o çerçevede nasıl gülebiliyorsun hala? Bunların arasında yaşamışsan nasıl <gülüyor> mutlu olabildin be adam? Nasıl mutlu olabildin? Ha? Ne? Bana mı gülüyorsun? Demek, demek bana gülüyorsun ha? Alo. Ben koptuklarına ulaşacağım. Ya sen? Sen hep o çöplükte bir çizgilik insanların arasında yaşayacaksın. Hadi. Hadi şimdi görün. Hep birlikte doyasıya gelin. Gelin. Ha, i̇şte gazozumuz da geldi. Şöyle küçük ablanın yanına sehpaya bırakıver. Heh, kahve buraya. Tamam teşekkürler. Ee, şimdi çıkarken söyleyiver de içeri kimseyi almasınlar. Önemli bir misafirim var. Ee, küçük abla yalnız kaldık işte. Adın neydi senin? Babam Minna der. Aman ne güzel isim. Anlamını da biliyor musun? Siz bilmiyor musun? Musunuz? Minnacık demek. Oo, desene baban seni çok seviyor. Seviyor tabi. Ben de onu çok seviyorum. Peki Minna abla. Babanı çok seviyorsun da neden daha önce görmeye gelmedin? Söyledim o kadar. Dinlemediler ki. Baban hasta olmaz dediler. Ya olur mu öyle şey? Hasta değil yalnızdı. Çok yalnız. Neyi yaptığında geldin. Seni görünce kim bilir nasıl şaşırıp sevinecek. Buraya geldiğim için kızmaz değil mi? Neden kızsın yavrum? Sen dünyaları getirdin Yok doktor amca sinema biletlerini getirdim Bak işte <gülüyor> Hey küçük Allah, Sen bana da babana da dünyaları verdin Doktor amca bıyıkların acıttı Öyle mi? Ne bileyim çoktandır seni kadar güzel bir ablayı öpmedim ki Hadi söyle ne hediye istersin? Hemen çıkıp alalım Ben babamı istiyorum Ne zaman gelecek? İnan bana yavrum Onun da şu anda görmek istediği tek kişi sensin Hele bir haber verelim. Gör bak nasıl koşa koşa gelecek. Hadi şimdi iç gazozunu. Bu arada seninle biraz konuşuruz olmaz mı? Olmaz. Biz gazozu sinemada içeceğiz. Ne oluyorsunuz hemşire hanım? Kapıyı kıracaksınız. <gülüyor> Doktor bey Murat bey odasında yok. Nerede olduğunu biliyor musunuz? Ne demek yok hemşire hanım? O da gözaltında değil miydi? Siz neredeydiniz? Yerimden hiç ayrılmadım ki efendim. Yemeği gelmişti. Kapıyı açtım yok. Olur mu hemşire hanım? Koca adam uçmadı ya. Neler oluyor? Oh, aşk olsun doğrusu kahveyi yalnız içiyorsunuz. Hocam Murat odasında yokmuş. Ee, ne var bunda? Adam ne bileyim yandaki odaya falan gitmiş olamaz mı? Hadi hadi bırakın endişelenmeyi de kahvemizi söyleyin bakalım hadi. Ee, hadi hemşire hanım siz gidin de etrafa iyice bakın bekliyorum. Ee, Bağışlayın hocam bir an daldım. Oh. İyice yorulmuşum. Ee, yaşlanıyoruz artık. Hmm, kim bu güzel kız Murat'ın kızı Baba kız sinemaya gideceklermiş Babamı göreceğim diye tutturmuş az önce getirildi. Aferin kızıma. Ne? Murat'ın kızı mı Söylesene doktor Aşk olsun doğrusu Gözün aydın Görmüyor musun düğüm çözüldü Onca çaba boşa gitmedi Başardın doktor başardın Başardık hocam Çok şükür düğüm çözüldü Günlerdir uğraşıp durduk da ...şu minicik kız nasıl da aklımıza gelmedi? Doğru, aslında çoktan gelmeliydi... ...ama hep Murat'ın kavgasına kapıldık. Haberi yok mu? Henüz yok hocam. Sürpriz yapmak istiyorum. Hay Allah, hay Allah. Şu evren ne şaşırtıcı değil mi? İnsan önceleri basit gibi gördüğü şeylerin... ...nasıl akıl almaz boyutta... ...düzenli bir karmaşa olduğunu anlıyor. Hayranlık uyandıran bir sistem. Tam olarak anlamı henüz uzağız değil mi hocam? Bir manada evet... Ama bir de şu küçük kıza bak Galiba bizlerden epeyce ileride Günlerdir uğraşıp da başaramadığımıza Bir iki saniye içinde ulaşacak Hem de hiç uğraşmadan Sevgi dolu bir gülücükle Sevginin gücü işte Ya da evrenin sırrı Doktor bey Şey affedersiniz yine kapıyı vurmadım ama Murat bey yok ee, Nasıl olur şey birileri mutlaka görmüştür Sordunuz mu? Kimse görmemiş hocam Aslında odasından hiç çıkmadı Hemşire hanım iyice baktınız mı Not filan gibi bir şeyler bırakmış mı acaba Ufacık bir kağıt parçası bile yok Doktor bey arkadaşlar hala arıyorlar Bulduklarında hemen haber verecekler İyi öyleyse e, Gitmiş olamaz hocam Henüz hazır değil kendisi de biliyor Gidecek olsa Hayır hayır hayır Murat'ı tanıyorum Veda etmeden ya da ne bileyim bir mesaj bırakmadan gitmez Öyleyse bu endişe niye Neredeyse çıkar gelir Dileyelim öyle olsun. Son günlerde büyük gerilimler içindeydi. Anlaşıldı anlaşıldı. Senin için rahat değil. Hadi git bir defa da kendi gözlerinle bak. Biz kızımla burada oturur güzel güzel bekleriz. Hı? Doktor amca babam ne zaman gelecek? Hemen gidiyorum yavrum. Birlikte döneceğiz. Güzel güzel bekleyeceksin değil mi? Tabii gelince sinemaya gideceğiz. Ee, bağışlayın hocam gitmem gerek. Endişeliyim. Gözden kaçmış bir şeyler bulacağından korkuyorum. Hadi hemşire hanım. İşte. Bakın o da bomboş Gerçekten boş Garip Nereye gitmiş olabilir Gitmişse mutlaka bir mesaj bırakmış olması lazım Hadi hemşire hanım bir daha arayalım Yok Hiçbir şey yok Ama olmalı ...bir yerlerde mutlaka bir şeyler olmalı. Ne dediniz? Biz not aramıyor muyuz doktor bey? Bir şey mi vardı hemşire hanım? E, evet. Çöp sepetinin arkasında... ...gümüş bir çerçeve bulmuştuk. Ama boştu. Doktor bey... ...bunun bir anlamı olabilir mi? Aman Allah! Im. Gitmiş. Hey koca sersem. Onca arayış, onca inatla direniş... ...boşuna mıydı? İki saat, iki saatcik daha... dayanamadım. Oysa bak ne kadar basitmiş İnsan kızını Kendi kızını nasıl hatırlamaz İşte içeride seni bekliyor Hani üstleri bir çizgilik insanlardı Neden pes ettin Boş çerçeve ha Onu doldurmak kolay mı sandın Koca sersem Demir'in yazdığı Boş Çerçeve adlı oyunu dinlediniz. Yöneten Asuman Korat Efektör Mehmet Turgut